bir kişi mesela yani, oraya geldiği zaman ona mesela yani, itiraz ediyorlar, işte yani affedilmez mesela diyorlar. Yok şirk ehli nasıl affedilebilir? Allah o adama tevhid verir. <gülüyor> tevhid verdikten sonra Allah sana <gülüyor> onu bağışlamış cennetine koymuş olur. Hani manayı gene böyle doğru tevil edebilir. Çünkü şeriatın nasları birbiriyle çelişmez. Şimdi görmek istemeyene bir şey gösteremezsiniz. Yani onun altını açıkça Çizerek net bir şekilde söyleyeyim. Onlar Allah'tan korkup doğru insanlar olsalar, Kur'an'da da buna benzer birçok çelişki kendilerince akıllarıyla çıkartabilirler. Ama biz Kur'an'ı Allah'ın katından olduğunu bildiğimiz için ve onda ihtilaf olmadığını elhamdülillah kesin kez iman ettiğimiz için ne yapıyoruz? Çelişkiliymiş gibi görülen yerleri cem ediyoruz. Çelişkiliymiş gibi görülen yerleri doğru yorumunu, doğru tevhidini yapıyoruz. Niye? Anlamak için. Ama onlar sünnet problemi olduğu için, hani sünnete iman gibi bir problemleri olduğu için, sünneti kötülemek ve aşağılamak istedikleri için sünnete bu tarz müteşabih yorumlarla eleştiride bulunuyorlar. Dediğim gibi yani onlar ispat edebilecek bir gücümüz yok bizim maalesef. Biz hiçbir şey ispat edemeyiz o adamlara. Yani bir ateist de mesela Kur'an'dan delil getirmez ne kadar mantıksız bir şey. Bizim de o adamlarla sünnet hakkında sünnet üzerinden konuşmamız o kadar mantıksız bir şey. Kabul etmediği bir şeyden konuşulmaz. O akılla reddettiği için bizim akılla hadislerin ve sünnetin bir peygamberin göstermesinin varlığını akılla ispat etmemiz lazım. Ateistlere de bizim ispatımız sadece akılla olur yani. Ateist bir adam biz Kur'an'la veya sünnetle herhangi bir ispat getiremeyiz arkadaşlar. Çünkü o adam zaten onu kabul etmiyor. Tutarsız. O bizden oradan delil isterse o bir kere ahmak kendi dinini bilmiyor. O bir kere ahmak kendi dinini bilmiyor. Yani bir adam Hadis eleştirirken hadis delil getirirse olmaz yani. Ya o zaman diyeceksin ki e, hadislerin hepsi batıldır, merduttur. Ben aklen böyle görüyorum. Kur'an gibi korunmuş değildir diyeceksin. Net konuşacaksın. Ya da böyle kalkıp hadisten delil getirip bak bu şu tarihte söylenmiş, bu da şu tarihte söylenmiş ama bu iki hadis arasında çelişki var dersen e, o iki tarihi niye kabul ediyorsun? Onların yalan, bütün sünnete yalan diyorsun de niye o ikisi doğru oldu? Onlar da yalan o zaman. Yani senin anlayışından. Arapların bir atasözü var, şu an aklımda değil. Anlamak istemeyen adama bir şey anlatamayız biz. O yüzden yani o müteşabih bir yorum olacak nasılsın genelinde. Evet. Hocam bu e, akılcı tayfalar, iktidar hani, tayfeleri sünneti kabul etmiyor ya. Evet. Hani bu cennet, cehennem şeyleri hani kabir olay olsun, bunlar Nas'larda da hani, Kuran'da da geçmiyor mu? Onlar... Kabirle alakalı olarak, kabir ile alakalı Kur'an'da o gafir suresinde okuduğum ayeti alimler denil getiriyorlar. Gece ve gündüz ateşe sunulurlar. Kıyamet günde denilir ki ateşin en şiddetlisine sokun. Bir de Tekassu suresini getiriyorlar. Ali radıyallahu anh'dan bir rivayet var. Bu ayetler indiği zaman biz iman ettik ki kabir azaba haktır diyor. Gene onun haricinde sünnette tabi dünya hadis var. Hani Kur'an'ın dışında sünnette bir dünya hadis var. Ama Kur'an'dan da dediğim ayetler açıkça delalet ediyor bunlara. Dolayısıyla aslında Kur'an'da da sabit olan bir bilgi ama dedi diyorum ya görmek istemeyene bir şey gösteremezsiniz yani. Yani siz söyleyin, çıkın kenara. Çünkü adam zaten iman etmek istemiyor. O bahanesi onun yani. Minareyi çalmış, kılıfını giyilemiş. Veya onun haricinde tabii onların inkar ettiği Kur'an'da olmayan şeyler, hani sünnette sabit olan Kur'an'da olmayan şeyler söz konusu olabilir yani. E zaten sünnet Kur'an'ın izahıdır, şerhidir, tefsiridir. Ve peygamber tek aldığı vahiy şeyle kısıtlı değildir aleyhissalatü vesselamın. Siz söyleyin adını. Kur'an'la kısıtlı değildir. Kur'an Allah'ın sözleridir. Ama peygamber hep vahiy almıştır. Cibril gelip hep onu uyarmıştır birçok yerde. Mesela en basitinden Kur'an'da var olan Tahrim Suresinin ilk ayetlerinde Aişe radıyallahu anh'ın söylediği söz. Sana bunu kim haber verdi diyor. Bana diyor alim ve habir olan Allah haber verdi bunu diyor. Normalde ayette anlatmıyor orada nasıl bir diyalog geçtiği, Cibril'in gelip Peygamber'e ne dediği, öyle mi? Yani iki hanımı arasında konuşmuş, iki hanımın konuşmasını Allah Cibril aracılığıyla Peygamber'e haber vermiş. Ayette de ne konuştuklarını anlatmıyor. Anlatabildim mi? E bu zaten açıkça gösteriyor ki, ki, akılcılar bu ayeti böyle tefsir ediyorlar, ha biz değil. E açıkça gösteriyor ki, Peygamber'in aldığı vahiy sadece Kur'an'la kısıtlı değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ın dışında vahiy almış. Ama Kur'an Allah'ın sözleri vahiyden. Onu bize nakletmiş. O daft altına alınmış. Kayıt altına alınmış. O diye geri kalan Cibril'in peygambere vahyettiği şeyler mi? Yahudiler gelmişler suikast düzenlemeye. Peygamberi aldatmışlar. Taş koymuşlar duvarın üzerine. Cibril demiş oturma buraya. Taş koydular üzerine atacaklar seni öldürecekler diye. Ömer, Ebu Bekir şaşırmışlar. Yani peygamber nereye kalktı gidiyor. Peygamberle gelmişler. Yanında gelmişler. Yahudiler gibi bir kavme gelmişler. Yani öldürebilirler, peygamber basıyor, hiçbir şey demeden onlara gidiyor. Bunlar da anlıyorlar, radıyallahu anh'ın kalkıp peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına gidiyorlar. Ne oldu ya Resulallah? diyor, onlar bize hainlik ettiler, Cibril bana haber verdi ki suikast yapacaklar. E bunların hepsi zaten, yani akılcıların hepsi siyeri kabul ediyorlar, siyer anlatıyorlar. Bütün Türkiye'deki garip bir şey, siyer yazarlarının çoğu akılcıdır mesela. Mu'tezile ekolüne sahip insanlar, hadis inkar eden adamlar ki kaldı ki siyerin güvenilirliği hadisin yanında konuşulmaz bile yani. Hadis beş gömlek üzerinde daha kuvvetli, daha sahihtir siyere göre. Çünkü siyerde senet irdelenmemiştir. Siyerde anlatılan ravi irdelenmemiştir, bakılmamıştır. Yani o yüzden onun evi örümceğin evine benzer. Dinler evhanel buyutul beytul anke bud. en zayıfı örümceğin yaptığı örümcek ağından olan evdir yani. Buyurun. Abi cennetle cehennem yaratılmış mahluktur. Evet. Yani mesela günümüzde bazıları e, yaratılmış her şeyin bir sonu vardır diyerek ayet, ayetleri cennet ve cehennem ebedidir gibi ayetleri inkar edip onların da bir sonu vardır diyorlar. Evet. Bunlar bizi nasıl cemleyeceğiz mesela mahlukatın sonu var? Kur'an'ın nasları cidden. birbiriyle çelişmez. Kur'an'ın nasları birbiriyle çelişmez. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Taala bütün yaratılmışların yok olu. Kullü men aleyha fen. Yani var olan her şey, yaratılmış olan her şey fena bulacaktır, yok olacaktır dedikten sonra Allah tekrar yaratacağından bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. E zaten yani haşır bahsediliyor tekrardan diriltmek, haşretmek. O her şeyin yok olması ebediyen yok olması değil. Yani o tekrar bir yaratılmadan önce yok oluş. Orada her şey yok oluyor. Melekler, insanlar, cinler sadece hadislerin bize haber verdiği arş ve arşı taşıyan melekler. Onun haricinde, ya tabi akılcılar onu da kabul etmiyorlar da. Ee, ama o bize hadis haber verdiği için biz buna iman ediyoruz. Bu bahsedilen bir iki tane şeyin dışında geri kalan her şey, mahluk olan her şey Allah yok edecek. Evet bu doğru. Kur'an'ın ortaya koyduğu mani. Ondan sonra Allah tekrar yaratacak. O tekrar yarattıktan sonra tekrar ebedi olarak yok edeceğini onların delil getirmesi lazım. Anlatabildim mi? Yani onlar nasları birbirine çarpıyorlar. Naslar cem edildiği zaman açıkça görülen netice, sonuç budur. E şimdi onlar her birini tek tek ayetleri tek tek koyup tek tek irdelemek lazım. Ben özetini söylüyorum yani. Kur'an bir kısmı bir kısmına çarpılmaz. Bak bugün maalesef bugün de geçmişte de bütün sapıkların usulü buydu. Bugün de geçmişte bütün bidatçıların, bütün hak yoldan sapan insanların metodu buydu. Bak bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte e, hücresindeyken mescitten sesler işitiyor. Diyor ki Allah böyle demedi mi diyor biri. Öteki diyor ki e, Allah böyle demedi mi diyor. Allah'ın sözünü Allah'ın sözüne çarpıp duruyorlar. Yani o şimdi bir şey irade ediyor. Herkesin irade ettiği konuştuğu bir mesele var. O meseleyi delillendirmek için ayet getiriyor. Öteki de mesela misal veriyorum. Adamın biri yalanı övecek ya diyor ki peygamber demedi mi diyor. Üç yerde yalan caizdir. Düşmana karşı ka kocanın karıya söylediği bir de iki Müslüman arasında yaparken bak yalan söylemek yerine göre maslahat için caiz olur diyor mesela. Öyle mi? O maslahatı sen belirlemiyorsun. Maslahat üç tane unsurda zaten şeriat belirlemiş. Adam neyi kastediyor? Bu üç durumun dışında başka dördüncü bir durum var. Yalan söylemiş. Onun haram olmadığında karşı tarafı ispat etmek için şer'i nasıl yerli yerinde kullanmıyor. Öteki de diyor ki, bak bu kadar ayet var, hadis var, yalan şöyledir, Müslüman zina yapar, yalan söylemez, olmaz diyor. O da bu sefer alıyor, naslı buna vuruyor. Ne oluyor? İnsanlar bu sefer nasları birbirine çarpıp duruyorlar, hiçbir neticede çıkmıyor. Batılı irade ediyorlar. Oysa ki şeriat birbiriyle çelişmez. Yalan kınanmıştır, kötülenmiştir, bu üç yerde müstesnadır. Şeriat burayı kınamamıştır. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Bütün ilmi tartışma olan meselelerde, Kur'an'ı veya sünneti birbirine çarpmak yerine sünnet ve fıkıh sahibi insanlar onları cem etmişlerdir. En iyi cem'i yapan, en doğru cem'i yapan sahabenin talebesi olan seleftir. Ehli hadistir. Onlar kimden almışlardır? O anlayışları doğru cem'i, şeyhleri olan sahabelerinden almışlardır. Onlar da şeyhleri olan Peygamber aleyhissalatü Vesselam'dan almışlar. Allah hepsine rahmet etsin. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Buyurun. Abinin sorusuna dirilme yetiremez mi abi? Yani ebedi olan şeylerin ölümü veya ölecek olan şeylerin yeniden İşte lazım. öldükten sonra tekrar diriliş var ya ben de onu sordum zaten. Hani öldükten sonra dirilişten sonra külli yok olmanın, fenanın var olduğunu ispat etmeleri lazım. Yoksa nasları yalanlamıyoruz. Allah'ım dosun biz onlardan daha doğru tasdik ediyoruz nasları. Hepsini tasdik ediyoruz Aynen. ama onlar, onlar çarpıyorlar. Anladın mı? Diğer genel sorularımıza geçelim şimdi inşallah. Anladım. Demiş ki abinin bir tanesi, selamun hocam bizim birkaç sorumuz olacak. Buyurun inşallah. Abdestsizlik ve cünüplük halinde Kur'an eline alınıp okunabilir mi? Ya Bu konu ihtilaflı bir konudur. Gerçekten çok büyük ihtilafın olduğu bir konudur. Hatta ben buna dair bir risale çalışmaya başlattım. Daha tamamlayamadım, bitiremedim ama bütün mezheplerin delillerini toplayan ben özetini söyleyeyim. Ee, bırakın abdestsiz Kur'an okumayı, cünüp Kur'an okumayı, selef abdestsiz ilim meclisine oturmamışlar. Yani fıkıh okuyoruz, öyle mi? Yani bizim örneğimiz selefse, bizim örneğimiz sahabeyse, abdestsiz hiçbir hayrı yapmamışlar. Bu müstehaptır. Yani müstehap olduğunda icma etmiştir. Ümmet nerede ihtilaf etmiş? Abdestsiz Yapıldığı zaman günah kazanır mı bu adam, kazanmaz mı? Yani bu şart mı, değil mi? Orada ihtilaf etmişler. Tabi iki tarafta delil getirmiş. لَا يَمَسُّهَا Tahir hadisini getirmişler. Temizden başkası dokunamaz demişler. Hadis var Kur'an için. E başkası da diyor ki, öbür grup fakihler bu hadis zayıftır, kuvvetli değildir, bundan delil alınmaz. Ötekiler delil getiriyorlar ki, Peygamber Allah'ın ayetlerini yazıyordu, kafir krallara gönderiyordu. O kafir krallar o yazılara dokunuyorlardı. Eğer abdestsiz dokunmak caiz olsaydı peygamber Allah'ın sözlerini yazıp göndermezdi mektupları falan diye. Tabi iki tarafın böyle birbirine getirdiği deliller var. İşin özetini söylüyorum. Yani nasları bu konuda, var olan nasları bu konuda cem etmek biraz zor. Ama dört mezhep fakihleri ve benim tercih ettiğim bana sevimli olan görüşe göre bırakın cünüp okumayı abdestsiz Kur'an okunmaz. Kur'an okunmaz derken Müstehap olduğu için söylüyorum. Abdeste Kur'an okuması lazım Müslümanın. Çok zarurette kalırsam haram bile olsa zaruretler haramı mübah kılar zaten. Yani misal veriyorum. Otobüste gidiyorsun, abdest alamayacaksın. Otobüste kadına kıza bakmaktansa aç meal oku yani. Yani bunu soruyorsan fetvası budur bunun. Akıl sahibi iki kişi de ihtilaf etmez burada. Dolayısıyla hani soru kısa olarak bu ama ilmi izahı sitede bu soru da sorulmuştu. Fetvasında biz yazılı olarak vermiştik. Oraya da müracaat edebilirsiniz inşallah. İkinci soru cihat meydanları hicret beldeleri midir? Eğer öyleyse bugün askerlikten zorla yakalanan Müslümanlar Nisa 97. ayetin kapsamına girer mi? Şimdi cihat meydanları e, hicret beldeleri midir? E, önce bunu cevaplamak lazım. Mutlak manada hicret beldesidir diye, diyemeyiz yani. Çünkü o bölgelerde de Müslümanların mutlak hakimiyetleri veya yani Müslümanların o bölgede söz sahipliği söz konusu değildir. Genelde tarihin tekerrüründen gördüğümüz şey budur. Afganistan'da Amerikan siyaseti gereği Rusya çıkarları yok edilmek isteniyorsa 3-5 tane gazete, 3-5 tane televizyon cihat propagandası yaparlar. Bütün sakallar gider orada şeriat için ölürler. Sonra oranın müşrik kafir halkı, bizim halkımızdan farkı olmayan müşrik kafir <gülüyor> halkı ondan sonra Amerika'nın batının vaat ettiği 3 kuruş para karşılığında demokrasiyi dikerler. Ondan sonra da mücahitlere çip atıp insansız uçaklarla vurdururlar. Genelde tarihin tekerrürü bu. Ama Allah hamdolsun sevinerek söylüyorum Şam inşallah böyle olmayacak. Şu anda onun için uğraşıyorlar. Daha önce Bosna'da yaptıkları bu siyaseti, daha önce Eritre'de yaptıkları bu siyaseti, daha önce Afganistan'da yaptıkları bu siyaseti, daha önce Irak'ta yaptıkları bu siyaseti. 2001'de Irak Savaşı olduğunda da en büyük Amerika birliklerine darbeyi vuran gene mücahit topluluklarıydı Fellüce'de özellikle. Bu bölgelerin hepsi şu anda kafirlerin kontrolü altında. Nasıl yaptılar o tarihte kerürdür siyaseti üzerinden aynı planı Müslümanlar üzerinde tatbik ettirdiler. Ama Allah' hamdolsun şu anda Şamda var olan mücahitlerin hepsi daha önce Irak'ta daha önce Afganistan'da daha önce bu bölgelerde savaş tecrübesi elde eden Müslümanlar oldukları için ve kafirlerin pis siyasetini gördükleri için ve o bölgelerde yaşayan kafir halkların ihanetlerine şahit oldukları için Allah' hamdolsun şu anda gerekli dersi çıkarmışlar. Ve akıllı bir şekilde kafirlerin tuzaklarına tuzakla karşılık veriyorlar. Ben Allah'tan temenni ediyorum ki Şam beldesi, Şam diyarı böyle olmayacak. Peygamber haber verdiği gibi Tuğba Ali Şam, Tuğba Şam, Tuğba Şam Şama müjde olsun, Şama müjde olsun diye. Şam Allah'ın yeryüzünde seçtiği Allah'a sevimli olan şehridir. Allah oraya kullarından seçtiği güzellerini toplar diye Nebi Salsa müjde vermişti. Geçmiş seleften de e, mustakil Şamın faziletine dair birçok kitap vardır. İmam Sanaani'nin, Şeyhülislam İbn Teymiye'nin ve birçok fakihin Şamın faziletine dair sahih hadisleri topladıkları, topladıkları özel kitapları mevcuttu. Allah inşallah kâfîle bütün tuzaklarını başlarına geçirecek. Vakatime karu onlar tuzak kurdular, ve kar Allah Allah da tuzak kurdu. Vallahu khayrul makhirin. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bu tuzaklarını başlarına geçirecek. <gülüyor> Dediğim gibi yani inşallah temennimiz Şam'daki bu cihat meydanının hicret beldesine dönüşmesidir. İnşallah bir gün hicret beldesine dönüşür. Tabi zorla yakalanan Müslümana gelince ikrah yani zorla götürülmek ikrah babına girer. Ee, bu da e, asker, tavuta askerlik yapmak, tavuta kulluk etmek, tavutu ayakta tutmak, korumak adına ona asker olmak insanı dinden çıkartan Müslümanların aleyhinde kafirlere yardım etmek babından insanı dinden çıkartan bir küfürdür. Dolayısıyla hani bir Müslüman bunu ancak ikrahla işleyebilir. Adama kelepçeyi vurdu götürdüyseler çok böyle aman aman titremeye panik telaş yapmaya gerek yok. Yani Acemi Birliği eğitim bitti mi 28 gün mü? Kaç gün? Yani 28 gün sonra kendileri haydi Allah çarşı deyip gönderiyorlar. Sen de evine basar gidersin oradan. Kimseye bir şey söylemezsin. Bir daha yakalarsalar bir daha aynısını yaparsın. Bir daha yakalarsalar bir daha aynısını yaparsın. En fazla iki tane tokat atacaklar, dayak atacaklar. Diyeceksin ben sana askerlik yapmam, ben senin elbiseni giymem. E, seni hapse atacaklar, tecrit etmeye çalışacaklar, tek kişilik hücreye koyacaklar. Bir ceza verecekler, iki ceza verecekler. Zaten askeriyenin kendine has kanun ve kuralları var. Benim bildiğim kadarıyla da üç dört kere e, eğer insan üç kere disiplin cezası alırsa askeriyeden kovulur zaten. Ya adamlar da bizi tutmaya çok meraklı değiller. Sadece problem şu. Yani üç tane üniformalı giyince affedersin. Ödü dalana karışmasın. Elleri titremesin adamın. Yani ne olur onlar titresin yani. Allah'ın melekleri askerliğe de onların etrafında geziyor. Yani Allah'tan korkacaksın, başkasından korkmayacaksın. Diyeceksin ben sana askerlik yapmıyorum kardeşim. Sakalımı kesemezsin. Yani ne yapacak? Elini kolunu çok azgın bir kafirse... Kayışa vuracak, kemere vuracak, zorla kestirecek. Hadi onu yaptı. Elbiseyi giyme. Elbiseyi giydiriyor mu? İki tane yumruk atsın, dayak attırsın. Nereye kadar giydirebilir? Hadi giydirsin. Seni öyle sıraya sokar mı? Sırada durma. otursan yere. Yani ne yapacak? En fazla dövecekler. Yani ben demiyorum bir şey. Belki öldürecek. Bilmiyorum yani. Adamı takmıyorsan e zaten sen e, cihat beldelerine şehit olmaya gitmiyor musun? Şehitlik sadece cihat beldesinde mi geziyor? Yani Müslümanlar artık şu dar kafayı çıkartacaklar. O yüzden bu yeni yasa zaten sözünde sadıklarla yalancıları birbirinden ayırıyor. Bir milyona yakın asker kaçağı var. Ya herkes gelip aynı şeyi soruyor. Ne yapacağız? Dün ne yapıyorduysan aynı şeyi yapacaksın. Ne oldu ki ya? Ne değişti ki yani? Korkaklar sürüsü hepsi kendi gönülleriyle şimdi gittiler. Ha Geliyoruz ediyoruz. Ben de asker kaçağıyım. Ben de GBT'ye gelsen beni de alacaklar şimdi. E alırsalar diyeceğim adamlara yani. Beni boşuna götürmeyin. Ben oraya götürürseniz. Siyasi propaganda mı yaparım yani? Asker çalarım sizden 28 gün sonra da elimi kolumu sallaya sallaya evime dönerim yani. O kendi otursun düşünsün beni tutacak mı bırakacak mı? Öyle mi? Yani Allah'tan korkacak insanlar. insanlardan değil. Tabi Nisa suresi 97. ayeti kapsamına girmesini mi? Girebilir. Niye girmesin yani? Adam bugün Allah yolunda askerlik yapmak varken şeriatın ikamesi için gidip Allah yolunda savaşmak varken kalkıp da bu taahhutlara o 15 ay, 18 ay artık bilmiyorum kaç ay düştü de askerlik ederse kesinlikle ve kesinlikle Allah'a küfretmiş olur. Allah da kıyamet günü bu yaptığı pis amelin hesabını sorar. Üçüncü soruyu sormuşsunuz. Burada bir hocanın ismini zikretmişsiniz. Biz isimler üzerinden konuşmuyoruz. Ee, eğer benim şirk dediğim, küfür dediğim bir şey bu hocada varsa, şirke küfür fetva veriyorsa ben bu hocayı da tekfir ederim. Ama isimlerle uğraşmak bizim dinimiz değil. Dördüncü soru İbn-i Mace'de geçen bir hadiste aksırmak şeytandandır. Bu hadisi nasıl anlamalıyız? Ben bu hadisi ilk defa duyuyorum. Aksırmak yani hapşırmak Rahman'dandır. Aksine esnemek şeytandandır. bukhar e, naklet müslimin sahinde naklettiği hadise göre. Bakacağım inşallah bunu not alalım arkadaşlar. Ben unutmadan şuraya yazar mısın? <Gülüyor> Belki hata etmiş de olabilir. Düzeltsinler o zaman sorayım. Beşinci soru, adak cimriden mal koparmaktır hadisini nasıl anlamalıyız? Şöyle anlayacağız, yani eğer bu adam yeteri kadar sadaka verseydi, sadaka belayı def ettiği için başındaki o bela gidecekti zaten. Ama cimri olduğunda, yeteri kadar sadaka vermediğinden ki millet sadaka deyince zekat zannediyor. <gülüyor> ya zekat cimrinin sadakasıdır, o herkes vermek zorundadır zaten. Zekatın dışında, vacip olan, infak etmen gereken, paranın dışında müstahap olan, senin nafile olarak yapman gereken infakın vardır. Yani hastasındır, senden hastalığı götürecek şey Allah yolunda vereceğin sadakadır. Senin başında bir bela vardır, belayı def şey Allah yolunda vereceğin sadakadır. Sen sadaka vereceksin, Allah belayı defedecek. O yüzden Peygamber bunu kastediyor. Zaten Allah dilediği anda kaderi gereği şifa verecek adama. Zaten dilediği anda gene Allah subhanahu ta'ala kaderi gereği adamdan belayı kaldıracak, sadece Adam ada kadıyor, Allah da kaderiyle şifa verince bu sefer vacip oluyor kurban kesmek. Oysa ki dün müstahaptı, kurban kesebilirdi Allah için, sadaka verebilirdi. Bu hadisi de böyle anlayacağız inşallah. 6. Bugünkü yapılan hacılarda kalabalık olduğundan dolayı insanlar birbiriyle iç içe birbirlerine değiyorlar. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bu şekilde miydi? Değildi. Yok kardeş böyle değildi. Kadınlar gece yapardı, erkeklerin olmadığı zaman erkekler ayrı yapardı. E şimdi Suud devleti de bir şeriat devleti de ki, adam bunu dert de karı erkek ayırsın. Zinakar evler, zina yapmaya Avrupa'ya kaçıyorlar zaten. Oradaki zinayı mı engelleyecekler? Evet. Bir de demiş arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Soru soracak bilim ehli olmadığı için burada sorumuz fazla oluyor. E sıkıntı yok, bunun için açtık burayı zaten. Faydamız olduysa ne mutlu bize. Selamun Aleyküm. Organ bağışı caiz midir? Arkadaşlar organ bağışı özellikle şu anda e, Tayyip Erdoğan'ın ha, hamanlığını yapan bir Diyanet İşleri Başkanı var. Devlet ne fetva istiyorsa emrin olur padişahım deyip altına imza çakıyor. Ona da bir kılıf buluyorlar. Her e, tağutun yaptığı gibi. E, özellikle bu konuyu devlet siyaset olarak, siyasi olarak teşvik ediyor organ bağışı meselesini. Bakın öncelikle şunu diyoruz. Haramlığı veya helalliği açık bir mesele değildir. Yani ben şimdi hani burada diyanet işlerini atarken hani yeri gelmişken zaten kafalarına taş atmayı yer arıyoruz. Taş atalım diye yaptık. Ama bu meselenin haramlığı veya helalliği açık bir mesele değildir. Bu şeriatta var, var olan mutlak ve genel naslardan yapılacak içtihatla belirlenir. Peki şeriatta bu konuda hangi naslar var? Bir, ölüye zarar vermemeye dair naslar var. Savaşta ne hiyedilmiş şeydir bu. Önceki cahili adettir. Normalde eğer ölünün üzerinde oynama yapmak mümkün olsaydı Rasulullah e, Resulullah bundan menetmez da alehisselam. Ama o zamanki Mekke'li müşrikler ki Hamza radıyallahu anhu'ya ne yaptılar? Vahşi ci, kalbini, ciğerini söktü onun. Öyle değil mi? O dönemde savaş bittikten sonra karşı tarafın ölülerini, cesetlerini keserdiler, parçalardılar. Yani bir birinci benim haram olduğunu kanaatine gittiğim görüş Ölünün cesedi üzerinde oynama yapmak. İkincisi Ebu Davud da yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki Peygamber Sassal ölünün bacağını kırmak, dirininkini kırmak gibidir. Ölünün bacağını kırmak, dirininkini kırmak gibidir. Dolayısıyla ölü üzerindeki kesme, yarma, biçme, otopsi bugün en büyük bela yani. Yani mümkün olduğu kadar adam öldüyse hastaneye götürmeyin kardeşim. Öldüyse Allah rahmet etsin Müslümansa. Kafirse zaten gideceği yere gidecek. Koyun, çağırın. Belediye haber verin değil mi? Bizim kendi kendini öldü adam. Böyle böyle oldu. Gelip bir tutanak tutuyorlar. Otopsi yapmadan gömebiliyorsun. Hemen cenaze işlemlerine başlıyorsun. Yani otopsiyle bütün vücudu yarıyorlar, parçalıyorlar. Bunlar dediğimiz gibi caiz olan şeyler değil. Bizim zannımıza ve kanaatimize göre. Ama tabi bunu haram kılan yani organ bağışı haramdır diye açık bir nas da yok tabii ki ortada. Mesele dediğim gibi fıkıh içtihadi meselelerdendir. İslam'da Tıbbın önü kapatılmamıştır. İslam'da tecrübeye dayanan tıbbın önü kapatılmamıştır. Bugün organ naklederek birilerinin hayatının kurtarılması veya birilerinin işte bazı sağlıklarına kavuşuyor olması tabii ki aslında yasaklanmış bir şey değildir. Mübah diyenler de buna vuruyorlar zaten olayı. Diyorlar ki burada zarar vermek yok adama ama ölüye verilen bir zarar söz konusu. Dediğim gibi biz bu baptan değerlendiriyoruz. Yoksa Ölüye verilen bir zarar olmasa bana şunu sorsanız. Dirinin diriye organ nakli yapması caiz midir? Sen onu mu soracaksın? Evet. Adamın iki böbreği var tek böbrekle de yaşayabilir. Bir böbreği mesela verse ben bunu haram sayan bir nas bilmiyorum arkadaşlar. Ben bunu haram diyen bir nas bilmiyorum. Haram yoksa asıl helallik mübahlıktır. Allah'ın doğrusunu bilendir. Ağrı kesici yapları kullanmak caiz midir? Arkadaşlar ağrı kesiciler uyuşturucuları ya. <gülüyor> Bunun site fetvasını da verdik. Orada da beyan ettik. Ya uyuşturucu kullanmak caiz diyen varsa kullansın. Yani başın ağrıyorsa otur sabret. Selefin yaptığını yap. Ayşe radıyallahu <gülüyor> anha diyor ki bizim vücudumuzda hiçbir yerimiz ağrımasın ki biz suya Allah'ın sözünü okur üflerdik. Onu da vücudumuza serperdik, çarpardık diyor. O suyu ağrıyan bölgeye çarpardık. Yani bu tarz şeriatın gösterdiği tedavi yöntemlerini kullanarak ağrıyı gidermek lazım. Yani ağrı kesicilerin özelliği şudur. Sinir sistemini uyuşturdukları için sadece ağrı hissetmezsin. Oysa ki ağrı vücudun sinyal ve ihbar sistemidir. Allah'ın bir nimetidir. Yani eğer bir yer ağrıyorsa demek ki vücutta bir yer hasta. Orada mikrop var, orada iltihap var. Oranın tedavi edilmesi lazım. Sen ağrıyı kapatınca tedavi olmuyor. Sen uyarı sistemini kesiyorsun bu sefer... Sıkıntının nerede olduğunu göremiyorsun. Peygamber s.a.s. tavsiye ediyor. Diyor ki ağrıyan damarınız varsa bulun tutun diyor onu. Bulun tutun ağrıyan damarınızı. Alın ağrıyan damarınızı tutun. Peygamberin tavsiyesini yapın. Başında mı ağrıyor? Kolunda mı ağrıyor? Bacağında mı ağrıyor? İki bu rukiye babına giriyor. Yani şer'i rukiyeyi talim edin. Şer'i rukiyeyi öğrenin ve bu gibi hastalıkları, ağrıları şer'i rukiyeyle tedavi etmeye gayret edin. Fayda göreceksiniz emin olun. Selamünaleyküm Aleyküm hocam demiş. Burnuna hızma takman hükmü nedir? Bu <gülüyor> burnuna takılan şey mi? Demir mi? Vallahi kafirlere benzemekte. Müslümanlar için caiz olduğuna inanmıyoruz. Bir de Müslüman kadınlara anne çocuk eğitimi eş ve davetçi olarak nasihat olacak bir ders yapabilir misiniz? E i̇nşallah. O da not alalım unutmadan. Yani buna dair özel bir dersimiz yok ama inşallah gayret ederiz. Özellikle aile çocuk eğitimiyle alakalı şerî naslarla güzel bir ders yapmaya gayret ederiz inşallah. Evet, hocam Kerbela olayında Yezid'i suçluyorlar. Bunları konuşmak doğru mudur? Olayın suçlusu Yezid midir? Yezid'in fasık olduğuna icma etmiş ehli Sünnet. Yani burada bir beysi yok. Yezid hatalıdır mutlak olarak kesinlikle. Ama e, birilerinin Şii olan şiile meyletmiş, kendini Sünnü'ye nispet eden birkaç tane Şarlatan'ın e, dediği gibi işte oturup sahabeni eleştirmek. Yezid'i değiller yani Yezid'i ehli sünnet sevseydi şu anda birimizin isminin Yezid olması lazımdır. Bak sünnilerin arasında bir tane adamı çocuğun adı Yezid değildir. Sünniler Yezid'i sevmiyorlar. Yani Yezid Abdullah İbni Ömer'e içkiliken namaz kıldıran adamdır. Namazı arttıran adamdır yani. İki tane de senden oldu mu bir rekat mı iki rekat mı ne fazla kıldırıyor. Abdullah İbni Ömer diyor bu da senden mi diyor yani. Hatta böyle artık razab ediyor. E sonuçta içki içmek fasıklık. Yani insanı kafir yapmaz. Gelmiş öyle namaz kıldırmış. Yani buna benzer Yezid alakalı çok sıkıntılı rivayetler var. Ben de sevmiyorum. Allah için sevmiyorum Yezidi. Bir selefi olarak bir sahabenin yolunda yürüyen, buna davet eden bir insan olarak. Ama bunların hiçbirisi gezitten yola çıkarak diğer büyük güzel sahabeleri eleştirmeye, onlar hakkında ileri geri konuşmayı etmez. Kim Resulullah'ın ashabı hakkında konuşuyorsa... Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ashabı hakkında konuşuyorsa o adam bidatçıdır, dininde itham edilir. O adamla oturup sohbet edilmez, din konuşulmaz, nasihat alınmaz, verilmez. Onlar insandılar. İsabet edenler iki ecir, hata edenler de bir ecir aldılar. Onlar büyümetli geldi, geçtiler. Onların yaptıkları onlara, bizim yaptığımız bizedir. Peki ehli sünnetten Yezid'i tekfir eden yok mu? Lanet eden yok mu? Lanet eden bir dünya var. Tekfir eden de İmam Şevkani gibi yani geçmişi Şiilik olan sonradan Sünniliğe iltica etmiş veya doğduğu bölge itibariyle ki Şevkani şeylidir, Yemen bölgesindendir ki Şiiler yoğunluktadır nüfus olarak orada. İmam Şevkani'nin de bir etkileşimi söz konusudur. O yüzden Şevkani Yezid'i zikrederken aleyh ilanetullah diye zikrediyor. Baya da ağır konuşuyor. Bu tarz hani Sünne sahipleri içerisinden insanlar da çıkmışlar. Ama dediğim gibi Yezid'den yola çıkıp bidatçı sapıklar diğer bütün o güzel büyük sahabelere Muaviye'ye vahiy gibi Muaviye'ye e, kafir diyenler var lanet okuyanlar var. ehlü Sünnet'ten kimse Muaviye'ye lanet okumamış. Ama hataysa bak ne diyoruz? İnsan yapmış. Oturup sahabenin içinde hata yapanları, isabet edenleri konuşmak bizim işimiz değil. Ayşe radıyallahu anhaysa Cemal vakasına katılmış. Kendisi diyor ölene kadar bunun pişmanlığını yaşadım diyor. Bundan hep ağladım. Allah'a tövbe istiğfar ettim. Sevde buna şahitlik etmiş. Ayşe hep bundan Dolayı pişmanlık yaşadı, ağladı, üzüldü diye. E, hataysa kendi nefsine kabul etmiş hatayı yani. O kendi nefsine kabul ettiyse ben niye demeyeyim hata etmiş. Ama burada bizim ağzımızdan bunları alıp da geçmiş bidatçı sapıkların ve bugünkü bidatçı sapıkların yaptığı gibi işi gücü bırakıp sahabenin büyüklerini ve güzellerini tanetmek, etmek, eleştirmek, kötülemek o bidatçıların işidir, sünnet sahiplerinin işi değildir güzel kardeşler. Aleykümselam Allah razı olsun demiş Allah sizden de razı olsun iki sorum olacak inşallah birinin elini öpmek aynı zamanda o kimsenin önünde ruku yapmış sayılır mı yok güzel kardeşim e, at daimam Timzi Süneninde bab başlı açmış salih insanların ve yaşlı şeyhlerin elini öpmek diye orada da Yahudilerin Peygamberimizin elini öpmesi hadisini getirmiş e, bunlar tabi yani örfe göre vakaya göre fetvası değişecek şeyler yani öyle bir toplum olabilir ki kafir toplum krallarına ruku etmek için eğilip ellerini öpüyordurlar. Tabii ki bu caiz olmaz. Yani bu İslam olmaz. Ama bugün bizim özellikle Türk toplumunda ve etrafımızdaki toplumlarda sabit olan şey yaşlılara hürmet babından ellerinin öpülmesidir ki ben bunu caiz görmüyorum. O başka bir şey. Bu sebeple de çok yaşlı akrabamla çok kavga etmişimdir. Hani dinimizin zaten aslında ihtilafımız var da bir de bu konudan yani el öpmüyorlar, saygısız adamlar diye hakaret yemişizdir. Ama buna caiz diyen alimler de vardır şartlarla beraber, kayıtlarla beraber. Yani bunu ruku babından ibadet diye değerlendirmek doğru olmaz. İkinci soru dar fıkı ne zaman oluşmuş ve bu zaman için geçerli mi yoksa yeni bir dar fıkhı mı gerekir? Dar fıkhı dediğimiz şey vakanın değişmesiyle fetvanın değişmesidir. O fıkı peygamberden önce de vardı, peygamberden sonra da var. Kıyamete kadar da var olacak. Tabii ki günümüze dair bir dar fıkı yazmak lazım. <gülüyor> Ama bu işte kitaplar yazılıyor. Darül Harp mi, Darül Harap mı? Bir tane daha vardı. Darül Harp hükmü. Mustafa Çelik miydi? Darül ha. dar, Harf fıkı. Yani kendini İslam'a harekete nispet eden birçok ilim ve yani birçok e, insanların ilimle tanıdığı, insanların hoca diye itibar ettiği birçok adam bu konuda mesela özel mustakil kitap yazmaya kalkmışlar. Ya ben tabii temenni ederdim ki böyle bir meselede Allah adına imza atmadan önce oturup bir geçmiş selefin kitaplarını dar meselesinde iyice bir karıştırsalardı. Yani bir iyilik, bir doğru yapacağız diye daha büyük bir batının kapısını açmayalım. O yüzden hani bazı kardeşler diyorlar hani otursanız hocam şöyle bir bu fıkıh anlatan bir kitap yazsanız da. Yani her meseleye oturup kitap yazmak mümkün. Ömrün yetmez. Malik bir tane muvatte yazmış 40 yılında o var yani. İmam Malik'in ikinci kitabını söyleyin bakayım. Yok yani. Öyle mi? Mesela İmam İbn Hacer al Askalen niye Buhari şerh yazdığını biliyor musunuz? Aslen Müslüm'e yazmış. Niyet etmiş. İmam Nevevi'nin Müslüm şerhini görünce demiş ki bu şerhin üzerine şerh yazmak ayıptır demiş. Almış Bukhari'yi şerh etmiş adam. Yani selef gereksiz iş yapmamışlar. Gereksiz telif yapmamışlar ki yani. Bir şeye ihtiyaç varsa telif yapılır. Yoksa niye oturup durup dururken aman 3-5 adam bizi tanısın işte alimdesinler desinler, şöhretimiz gitsin, övsünler falan. Şimdi piyasanın dolduğu gibi, internet müşterilerinin yaptığı gibi halif tuğraf, muhalefet et tanısınlar. Üç tane kopyala yapmıştır Google'dan sorup ya topladıklarıyla kitap yazan insanlar. Maalesef onlar bu dini tahrif ettiler. Allah hidayet etsin. Duadan sonra elleri yüze mes sünnet midir, bidat mıdır? Bidat diyemeyiz ama sahih sünnet değil. Nasıl oluyor sahih sünnet değil bidat diyemeyiz? Çünkü zayıf hadisler var. Bu Davud'un Tirmizi gibi sünen sahiplerinin rivayet ettiği hasen senetli hadisler var. Resulullah dua için ellerini kaldırdığında yüzüne sürmeden indirmezdi diye. Ama bunlar zayıf olduğu için biz amel etmeyiz. Sahih rivayetlere göre elini yüzüne sürmemiştir. Dua ettikten sonra ellerini indirmiştir. Ama dediğim gibi bu hadisleri delil alan alimler de caiz olduğunu söylemişler. Caiz diyenlere bidatçı diyemez çünkü ellerinde zayıf da olsa bir delil var. Selamünaleyküm. Aleyküm. Allah sizden razı olsun. Sizden de. Hutbetül Hace Nisa 1 Ali İmran 102 ile mi başlıyor? Evet. Bu konuda ihtilaf var mı? Ben ihtilaf bilmiyorum. Ama bizim bilmememiz olmadığı manasına gelmez. Bilen varsa bizi de aydınlatsın inşallah. Selamünaleyküm Aleyküm hocam. Allah e, hamdınızı arttırsın. Amin. Bir sorum olacak. Kadın erkeğe izin vermediği sürece kocasından izinsiz evden gidebilir mi? Kadın erkeği. Kocası yani asla çıkamaz. Dönene kadar meleklerin laneti onu kadının üzerindedir. Kocası ama tabii hani ona genel sınırlar belirlemiştir. Mesela şu şu şu sebepten benim iznim olmadan çıkamazsın. Bu bu sebepten benim iznim olarak çıkabilirsin diye diyor olabilir. Dolayısıyla hani o o sınırlar içerisinde izin sayılır. Kendine izin sayabilir. Ben doğru anladım değil mi soruyorum. Sanki kadın İzin vermediği söyler. Kadın erkeğe süre... izin vermediği, zaman... vermediği sürece. Eyvah eyvah eyvah. Aldı billa. Vallahi kuyular kazın içine girelim de taşıyaması kafamıza <gülüyor> Erkeğin. <gülüyor> yani öyle bir şey mü <gülüyor> mümkün olmaz. Ya yani kadın er evin er reisi olduğuysa taşıyamadığınına <gülüyor> <Erkeğin gülüyor> emin olsun. Tam kadın erkeğe izin vermediği sürece. Kadını soruyor arama. Kocasından izinsiz evden gidebilir mi ha? Yani kadın kocasından izinsiz çıkamaz ama bakın şöyle bir durum var, güzel bir <gülüyor> seleften kıssa var onu anlatayım evlilikle alakalı. Dedik ya ders yapacağız orada bu tas kıssaları toplayacağım anlatacağım hepsini inşallah. Seleften kadının biri kızını nikahlıyor adam birine. Ondan sonra aradan bir, bir iki ay geçtikten sonra ziyarete gidiyor. Ziyarete gidince de kadın kızına diyor ki bana bir bardak su getir kızım. O da su getirmeye gidiyor. Diyor ki memnun musun kızımdan? Diyor Allah senden razı olsun. Çok güzel kız yetiştirmişsin diyor. Diyor ki bak damak sana nasihat edeyim. Eğer diyor bir kadın kocasının sevgisinden emin olursa o ev için ondan daha büyük bela ve şer yoktur diyor. Sakın kızın sakın benim kızım senin sevginden emin olmasın. Emin olursa şey yapar. Şimdi ne alaka hocam? Kadın izinsiz çıkabilir mi? Bak şundan Kadın kocayı razı ediyor, diyor ki ben kocamdan izin aldım, eften tüften her şeye dışarı çıkıyor. İki de tatlı ses söylüyor kocasına, erkekte de fıtrat ya böyle koltuklar bir kabarıyor, erkeğin bir kadınım var falan bana soruyor, ben de izin veriyorum falan. Harama sebep oluyor da farkında değil. Yani sakın şeytan bu vaptan aldatmasın, kadının evden çıkış için meşru sebepler lazım. Bu meşru sebepler olmadığı müddetçe, bu meşru sebepler olmadığı müddetçe, kadının evden çıkışı haramdır. Ama tabi bakın, vakadan, bunlar hep genel şeyler. Vakan hükmünü koyacağız. Misal veriyorum, aynı mahallenin içerisinde Müslüman bir bacıyı ziyarete girecek gündüz vakti kısa bir mesafe. Alimler hep bunları ayırmışlar. Yani kadının yolculuk yapacağı mesafe kısa mı? Kadının yolculuk yapacağı mesafe uzun mu? Kısaysa alimler ihtilaf etmişler, uzunsa ihtilaf etmişler, uzunsa kaç günlük yolculuk, kısaysa ne kadar bir mesafe, ne kadar bir ölçü. Dediğim gibi yani illet burada, kadının başına bir şerrin gelmesi, mahremsiz bir şekilde dışarı çıkmamasıyla alakalıdır. Yani bu konuya dair özel bir ders yapmak lazım. Çünkü dediğim gibi yani ahkam çok geniş, ben böyle kısa tutamam bunu. Yani i̇nşallah bu soruda cevaplanmış olur yeteri kadar. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve sözlerinin güzelliğine, bir kötülük varsa da nefsimiz şeytanımdandır. Vahiy davanen elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alim.